Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Gözde Tuzcu'ya teşekkür ederiz. Günaydın. 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben Can Tamim Ben de Ömer Madra. Desteği için dinleyicimiz Gözde Tuzcu'ya biz de tekrar teşekkür ederiz. Ee, bu hafta e, olimpiyatların olması nedeniyle e, kendi adıma bir olimpiyat izleyicisi olarak güzel bir hafta. E, güzel haberlerle Ee, en azından bir tane güzel haber vermeye niyet etmiştik iklim için programında. Ee, bu sefer güzel bir haberle açalım bunu. Ee, 5 Ağustos'ta Olimpiyatlar Rio'da başladı, Brezilya'nın Rio kentine başladı. Ve de e, açılışında e, yaklaşık 3.3 milyar izleyici iklim değişikliğinin ne olduğuna dair bir bilgi edinme fırsatı oldu. Ee, çok e, olaylı tabii bu olimpiyatlar e, Brezilya'da oldukça protestolarda devam ediyordu bir anda e, stadın etrafında havai fişekler atılırken dışarıda e, göstericiler Brezilya bayraklarını yakmaya ve polisten e, biber gazı e, saldırısına uğramaya devam ediyorlardı. Ee, ama açılış gösterileri sırasında e, iklim değişikliği ile ilgili bir video e, hazırlandı ve iklim değişikliğinin en temel seviyede e, yaktığımız fosil yakıtlardan yani özellikle kömür ve petrolden kaynaklandığını anlatan e, buzulların erimesini gösteren ve gezegendeki ısı artışını gösteren bir e, video e, gösterisi yapıldı. E, ve yaklaşık bu e, iklim değişikliği temel e, videosunun 3.3 milyar izleyiciye ulaştı. Ee, bu sayede olimpiyatların etkisiyle birlikte, olimpiyat açılışlarının etkisiyle birlikte iklim değişikliği konusunun daha fazla takipçisi olacağını umuyoruz. Ee, bu da güzel bir haber diyelim. Bir takım uyarılar da var. Mesela Brezilya'nın sivil toplum kuruluşlarından observatora doklima, belki yanlış telaffuz ediyorumdur, İklim gözleme bir diyelim biz ona. Yaptığı açıklamaya göre maraton koşularından futbol hakemlerine kadar herkesin oyun esnasında sıcak nedeniyle motivasyonu düştüğünü söylemiş. Üstelik bu uluslararası organizasyon Brezilya'nın kış mevsiminde gerçekleştiğinin de altını çizelim. Isınma nedeniyle spor asla eskisi gibi olmayacak ifadesini yer aldığı bir rapor bu. Brezilya'nın küresel ortalamasına küresel sıcaklık ortalamasına göre daha hızlı ısındığını belirtiliyor. Son 54 yılda bir derece daha sıcak hale gelen ülkenin 4 şehrinin 2015'te sıcaklık rekoru kırdığı da aynı şekilde belirtilmiş. Eğer ki diye geçiyor raporun içerisinde ülkeler Paris İklim Zirvesi'nde verdikleri sözü yerine getirip küresel iklim değişikliğini, küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutamazlarsa, düşüremezlerse aynı zamanda gelecek 10 yılda 12 Brezilya kentinde benzer spor müsabakalarının düzenlenemeyecek olduğu da aynı şekilde raporun içerisinde uyarıdırlar. Uyarı, bir, bir uyarı halinde geçiyormuş. Evet e, bu zaten Rio'da özellikle e, spor salonu dışındaki yani bu outdoor sporlarını e, dış alan sporlarını yapmak oldukça zor. E, Rio kenti e, hava kirliliğiyle meşhur bir kent. E, bu Ve de her yıl e, binlerce Rio'da yaşayan vatandaşın hava kirliliğine bağlı komplikasyonlardan ötürü hayatını kaybettiği de söyleniyor. Ee, yani hem hava kirliliği gibi bir e, sıkıntı varken zaten ki genellikle e, özellikle trafik probleminden kaynaklandığı da söyleniyor. E, bir de bu seninle bahsettiğin gibi ısınmadan dolayı e, maraton sürelerinin evet. iki dakika kadar kısaldığı her 10 Fahrenheit derecesini hesaplamak lazım. Bugüne kadar Artışta. maratonda? Olimpiyat rekorları genellikle 12 derecenin altındaki havalarda kırılıyormuş. Observatory'de klimanın raporuna göre koşucular en iyi performansları 8 ile 11 derece arasında gösteriyormuş. Ama hava sıcaklıkları da artıyor tabii. Bu sebepten ötürü de fazla rekorda beklenilecek olimpiyatlar yavaş yavaş ortadan kalkıyor galiba. Evet. Rüzgar, şey... senin imsarlığını bozmak istemem şüphesiz ama C40'ın da başındaydı Rio belediye başkanı. Yakışıklı da bir adam o yüzden çok mesafe kaydetmiş. Baş, evet, Eduardo Baş, o bütün ödülleri topladı finan ama e, bir çok ayrıntılı bir yazı vardı Climate Progress'te ve en yeşil Olimpiyatları şimdiye kadar yapılmış olan e, söz vermiştik Karşı, karşılığında ekolojik bir felaketle karşılaştık, çöp yığınları, transit e, projeleri, trafik mahvoldu. Ayrıca Rio'nun da favelalarda dahi tam bir krizde olduğu haberi var deniyor ama daha da matrak olanı Tarsisio Gomez diye birisi e, bay, şey meşaleyi taşıyanlardan birisi <gülüyor> tam meşale sırasında pantolonunu şortunu indirivermiş bir tanga var altında leopar desenli ve popolar, poposunda e, şey yazıyor temeri yeni darbe yapan şey darbe alışlara gelmişler Fırat Temer yazıyor. O Temer çünkü Dilma, Dilma Rusefe darbeyi gerçekleştirdi. Yani böyle de bayağı ilginç protestolar da oluyor. Evet bu e, olimpiyat e, yani Rio olimpiyatının temasının sürdürülebilirlik olduğunu söylüyorlar ki ben e, açıkçası olimpiyat izlemeyi çok sevmeme rağmen herhangi bir olimpiyatın herhangi bir şehirde düzenlenmesine genel olarak karşıyım yani e, izleyelim ama nasıl olacağını bilmiyorum yani olimpiyatların pek sürdürülebilir bir hali yok yani sonuçta özellikle Brezilya'da e, bu olimpiyat dönemindeki yolsuzluklardan e, haberlere ulaşmıştı. Ee, ve şu anda zaten Rio'nun da e, çok sürdürülebilir olduğu söylenemez özellikle evet, ama ana şeyi o zaten işte evet, C, ana teması C40'ın başındaki o adamın payışın zaten ileride başkan olmaya aday deniyordu onunla ilgili böyle bir hikayesi var evet bu e, gris.org'dan okuyorum şu anda e, 6 e, Rio'nun sürdürülebilir olmadığının e, 6 kanıtını derlemişler Bir tanesi su ile ilgili. Su da bir şey var. Yüzen atletlere eğer yüzüyorken veya e, tekneliyken ağızlarını mutlaka kapalı tutmaları. E, e, Lağım bakıyor çünkü görfeze. Evet. Oh. E, ulaşım bahsettiğimiz ulaşım riyonun e, dünyanın en kötü dördüncü trafik e, sorunu olan şehri olması. E, Zika gibi bir e, virüsün zaten... E, Müthiş düşüyor. bir salgın var evet. Olması. <gülüyor> Ee, yaşayan insanların o, yaşanan haksızlıklar ve de e, yıkılan bu olimpiyatlar süresince yıkılan e, mahallelerden bahsedilmiş ee, ve de e, olimpiyatların işte nasıl inşaatlarının tamamlandığı e, çok kısa bir zamanda e, hangi kodlara uygun olarak yapıldığı belli olmayan olimpiyat binalarından bahsediyor ve de e, tabii ki de E, korunaklı bir bölgede yapılan olimpiyat golf aranasından da bahsediliyor. E, o çevrecilerin söylediğine göre e, oradaki e, özellikle değerli, değerli ve korunması gereken bir alandaki e, tüm e, habitatı ve de yerel olan e, hayvanları ve bitkilere zarar verdiğini söylüyorlar. Ama ha, emlakçılarla da ha, yakın ilişkisi e, varmış işte payışın. Ha, halbuki Türkiye'de olsaydı bu olimpiyatlar bu gibi e, biraz önce saydığın. Olumsuz şartlardan neredeyse hiçbirini görebilmemiz ve okuyabilmemiz mümkün olmayacaktı galiba. Evet galiba. Bu yüzden vermiyorlardır belki de Türkiye'ye, olimpiyatları. Belki bir, bir de şeyden de bahsetmek lazım. Demin Can şeyden de söz etti. Paris iklim Zirvesi'nde büyük alkışlarla hep beraber seyrettik orada. Muazzam törenler yapıldı. Herkes birbirini tebrik etti ve iki derecenin altında değil aslında iki derecenin çok altında bir hedef kondu alkış kıyamet. Bir buçuk hedefli. Yani. <gülüyor> evet. Bir buçuk endüstri çağına göre. Ee, bir, bir, onun imkansız olduğunu orada Kevin Anderson'ın konuşmasından dinlemiştik zaten. İki bile yüzde otuz üç ihtimal diyordu en önemli iklim bilimcilerinden biri. Maalesef son şimdi bu Robin McKee'nin Observer'dan <gülüyor> pazar günkü şeyden ...Guardian gazetesinden yazısında e, bu iklim hedefinin bir buçuk derecenin olması hemen hemen imkansız. Artık bir artı otuz derece artmış zaten Şubat ve Mart aylarında bir buçuk limitini tutturmak hemen hemen imkansız. Çok zor demişler ama ben bunu bir understatement dedikleri yani şaka gibi kabul ediyorum. İmkanı ihtimali yok. İşte Irak'ta yumurta pişirdiklerini 50 derecenin üstünde biliyoruz. Hindistan'da korkunç musonlar, görülmemiş, tarihinde görülmemiş musonlarla seller, bin yüzlerce kişi öldü ve milyonlarca kişi şeyde kaldı, yersiz, yurtsuz. Kaliforniya'da ve başka dünyanın başka yerlerinde de müthiş yangınlar, kuraklık ve orman yangınları devam ederken bu mümkün olmayacağı ortaya çıkmış durumda şimdi ikiye bakıyoruz önümüzdeki maçlara bakıyoruz ama tekno çözümler üzerinde tekrar durulmaya da başlamış demir tuzu serpilin planlıyorlar ee, o zaman belki Türkiye'deki ve Balkanlar'daki yaşanan hava durumundan da bahsedebiliriz evet Bahsedelim. Özellikle Makedonya'da e, yaşanmakta olan büyük bir sel felaketi vardı. Geçtiğimiz pazar günü meydana geldi. Erken saatlerde kısa süreli, süren bir yağışın ardından 20'den fazla insanın hayatını kaybettiğinden bahsediliyordu. Ardından e, bu haberin öncesinde daha doğrusu e, Asya'da, e, Asya kıtasında birçok bölgede sel vakalarından bahsedildi. Hindistan'ın goa mumbai Karayolu üzerindeki bu İngiltere'nin sömürgecilik döneminden kalan o zamana kadar ayakta duran bir köprü çöktü ve içindeki 22, en, en az 22 kişi olduğu tahmin edilen otobüsle beraber sel sularına kapıldı. Onlar kurtarma çalışmaları ne oldu ona bir bakmak lazım ama bu kişilerin hayatından umut kesildiğine dair de çeşitli yazılar vardı. Sudan'da sağanak yarışlar uzun süredir devam ediyor ve ölü sayısının 76 kişiye ulaştı belirtildi. Bir diğer taraftan da işte orman yangınları vardı. Dün İzmir, Buca'da, Keşan'da, Bilecik'te, Antalya'daki yangınları verdik. Ve Kaz Dağları'nda bugün. Evet bugün de Kaz Dağları, İstanbul e, ve birkaç bölgedeki daha yangınları ne yazık ki söyleme fırsatı bulduk. E, orman yangınları da devam ediyor. Yine piknikçiler, sabotajcılar... Aynı zamanda dikkatsiz izmarit sahipleri e, suçlanırken küresel iklim değişikliği ile alakalı herhangi bir suçlayıcı ya da bilgi verici e, açıklamayı görebilmek mümkün değil. ki Halbuki baktığımız zaman geçtiğimiz ayların 1880'li e, yılların başından itibaren görülmüş en sıcak aylar olduğunu görüyoruz. Ama bu konuyla alakalı yani küresel iklim değişikliği ve aşırı sıcaklığıyla alakalı orman yangınlarını bağdaştıran bağlayan Herhangi bir analiz görebilmek Türkiye'deki medyada pek mümkün değil. Evet sadece bu değil, yani sadece orman yangınları ya da selleri değil de bahsettiğim gibi sıcak hava dalgasını bile sıcak hava dalgası şeklinde <gülüyor> söyleyip bunu da iklim değişikliğiyle bağlayan bir meteorolojiden bahsetmek mümkün değil. Evet. İnsanlar bu durumun gelip geçici bir şey olduğunu düşünüyorlar ama herhalde kendimizi alıştırmamız ve geleceğe yatırım şeklinde düşünmemiz lazım bugün yaptığımız evet, şeyleri. İnkar dalgasını nasıl yenmek, kırmak mümkün bilmiyorum. Yani Johann Schellhuber Potsdam Enstitüsü'nden 2025'e kadar yani 10 yıl hatta 9 yıl içinde tümüyle bütün kömür yakıtlı termik santrallerin kapatılması şarttır eğer bu herhangi bir kurtuluş şansını istiyorsak demiş. Şimdi biz bildiğimiz gibi Türkiye'de 80 civarında sizin raporda hazırladığınız 80 civarında termik santral ve Türkiye'nin en büyük holdingleri buna destek veriyor. Yerli kömüre, niyet kömürüne eee Sabancı Holding'le beraber nasıl konuştuklarını da biliyoruz şeyin. Enerji Bakanının ve evet. Cumhurbaşkanının bu böyle 2030'a kadar da demiş. Yani 15 sene içinde de Bütün içten yanmalı motordan vazgeçmeliyiz. Yani arabalardan, kamyonlardan, e, ciplerden filan, e, bütün tanklardan da vazgeçmek anlamına geliyor. içten yanmalı motorlu dekarbonizasyon. Bu, bu bile bir buçuk dereceyi garanti, bir buçuk derecelik sıcaklık tavanının altında kalmayı garanti etmez. Ama... En azından bir şansımız olur diye konuşuyor. Yani durum çok ciddi bir hal almış. Benim hazır. elimdeki son haberde artık cepten yediğimizin ilanı, her sene aslında bunun ilanı yapılıyor. Dünya Limit Aşım Günü'nden bahsediyorum. Yani insanlığın, insan türünün doğal kaynakları olan talebinin doğanın bir yıl içinde sunduğu kaynak miktarının üzerinde çıktığı gün olarak tanımladığımız Dünya Limit Aşım Günü. Bu e, WWF ve e, küresel ayak izi. E, Küresel Ayak İza Global Footprint Network tarafından yayınlanan bir açıklamayla duyuruluyor her sene. Bu yıl 8 Ağustos olarak açıklandı ee, ve 1 Ocak... Ee, bu 2015 yılının dünyanın yenileme kapasitesiyle üretilen doğal kaynakların 1 Ocak 2016 ile 8 Ağustos 2016 arasında kapsayan dönemde tamamen kullanıldığını gösteriyor. Bu nedenle yani dünden itibaren cepten 2017'den yeme. E, borç alarak cepten yemeye başladık. Kaynakları kullanmaya bu şekilde devam edeceğiz gibi. Geçen duruyor. Geçen yıla göre 5 gün 2003'e göre 5 hafta fark var şimdi. 1986, 20, 1987'ye göre ise de aylar önceden bahsediliyormuş. Bakın ben bir iki rakam daha vereyim ben biraz şey kırıcı ama yani bu sigorta Uluslararası Sigorta dergisinde bulduğumuz bir şey Insurance Journal'da <gülüyor> 3 metre deniz seviyelerinin 2050'de E, yükselmesi söz konusu. Bu dünyadaki bütün e, büyük metropollerin de, hepsi deniz kenarında zaten, su kenarında. Tamamının 3 e, metrelik bir şeyle e, problem altında kaldı. Duvar yapmak lazım. Yani İstanbul'da dahi, Şanghay, New York ya da Londra, ya Amsterdam. da Kah Kahire, Amsterdam. Amsterdam zaten e, şey, seviye Medici. deniz seviyesinin altında bir ülkenin bir parçası olduğu için daha da sorun. Ama böyle bir durum var ve bayağı Batı Antarktika'da da Türkiye'nin iki buçuk katı büyüklüğünde bir şeyin erimekte olduğu belirtiliyor. Güney Kutbu'nun Batı tarafında, Batı Antarktika'da bu da tam bir aman yarabbi anı dedikleri, oh my god anı diyorlar yani. Evet, Bu aslında bahsettiğimiz e, tüm her şey e, arabaları yoldan çekmek, termik santralleri kapatmak ve de e, ayak izimizi limitlemek bir kültür meselesi daha haline geliyor. Belki önümüzdeki hafta bu konudan bahsedebiliriz. Yani yaşamlarımızı e, bu e, iklim değişikliğine karşı her gün ben ne yapıyorum diye düşünerek kendimizi de bu yolda e, adamak e, belki iklim değişikliğini durdurmak için bir çözüm olabilir. Eğer olimpiyatları izlemeye devam etmek istiyorsak. Ee, en azından bu umutta e, her gün e, bu amaçla bir şeyler yapmak hayatımızda bazı şeyleri değiştirmek e, ayak izimizi limitlemek e, önemli olabilir evet, ya yani Alaska'dan da, da ilginç bir şey verip bitirelim ee, yani ben bitireyim en azından 1500 metre yakınında bir dağın yarısı e, bir bölümü kopmuş ve dağılmış. Buzdağ değil bildiğin dağ bildiğimiz <gülüyor> yani taştan, dağ taştan topraktan da evet Bir yüz milyon ton kaya saçmış etrafı. Yazık. İnsan evet. üzülüyor. O zaman e, kapatıyoruz daha fazla vakit evet. almadan. Dinleyicilerimize bol bol su içmelerini bu sıcak hava dalgalarında önererek e, haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Biraz da programdan sertlik hem dinleyicilerimizden hem de programcılarımızdan özür diliyoruz. Çok sağ Hoşçakalın. Görüşmek üzere.